Yani ey Muhammed bu senin katındadır diye ona nispet ederler. Kul kullum min indillah. Ey Muhammed de ki hepsi de Allah katındandır. Bu manaya delalet eden başka bir ayeti kerimesinde ki hemen sonrasında Nisa suresi 79. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle ma asâbeke min hasenetin fe min Allah.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 Yahya ibn Ya'mer diyor ki ilk önce kaderin olmadığını söyleyen ma'bedil cühenidir diyor. Ki bu Basra'da bir adamdı diyor. Bu adam çıkmış ve ne demiş kader diye bir şey yoktur. Ne zamanki insanlar fiillerini işlerler Allah Azze ve Celle o zaman onu bilir demeye başlayan ilk ma'bed el cühenidir. Diyor ki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 Haşa Allah azze ve celle olay gerçekleştikten sonra bilmiştir diyorlar. Bunun üzerine diyor ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma onlarla karşılaştığın zaman yani böyle diyen o Mabed el-Cühenî ve onun gibi bu fikri savunanlarla karşılaştığınız zaman haber ver ki ben onlardan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 Korunmuş bir kitapta yani levh mahfuzda yazdık diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki وَمَا musibetin مِنْ مُسِبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ, في أنفسكم. Sizin nefislerinizde ve yeryüzünüzde size isabet eden her şey اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ خَبْلِ اَنَّ بْرَأَهَا Biz onu yaratmazdan önce bir kitapta muhakkak yazmışızdır buyurur.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 Kendi katında, lef mahfuzda yazılıdır bunların hepsi. Ve İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhü Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan diyor ki كان الله ولم yekun şeyun غيره Allah azze, azze ve celle var iken hiçbir şey yoktu diyor. وكان arşuhu alelme ve onun arşı suyun üzerindeydi.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 Bunun üzerine Allah azze ve celle Kamer Suresi 47, 48 ve 49. ayet-i kerimeleriyle indiriyor ve buyuruyor ki: Şüphesiz innel mucrime innel mucrimine fi dalalin su'ur. ki suçlular sapıklık ve ateşler içindedirler. O gün yüzleri üstü cehenneme sürülecek ve kendilerine cehennemin hararetini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 Neden ameller, amel işleyelim ki, kendimizi yoralım ki? Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, İ'mel, sizler amel işleyin. Çünkü herkes diyor ne için yaratılmışsa Allah onu ona kolaylaştırır diyor. Eğer her kim...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 sabdakabil hosna ve güzeli de tasdik ederse fe se vesi ruhul biz de ona en güzel olanı hazırlarız diyor kolaylaştırırız o an bakıylatagna ama her kim de kimlilik eder kendini bundan müstahni görür ve en güzeli de yalanlarsa biz de ona diyor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 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden kardeşlerim kadere imanın güzelliklerinden bir tanesi de nedir? Kişiyi şucağı yapar. Yani cesaretli yapar. Bu kimse Allah'tan başka hiçbir şeyden ne yapmaz? Korkmaz. Çünkü ne olursa olsun başına Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiğinden başka bir şey gelmeyecek.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 Ansızın kopacaktır diyor. وَمَا يُدْرِيكَ la السَّاعَةَ تَقُونُ قَرِيمُ Bilemezsin. Belki de kıyamet çok yakında kopu verir diyor. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 63. ayeti kerimesinde. Diğer bir e, saat kelimesinin manası da Kur'an'da kullanma şekliyle ahiret saatinden ilk saattir diyor. Yani artık kıyamet kopmuş ve insanlar ne yapmıştır? Tekrardan diriltilmiştir.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 ve yiqsimul mujrimuna malabisu ghayra sa'a o mujrimler günahkarlar dünyada diyor çok az bir şey kaldık diyor yani çok az bir zaman kaldık dediler diyor yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna shatt o gün diyor kıyamet kopaldığı kıyamet koptuğu zaman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 Ölürken şehadet kelimesini getirerek son sözü la ilahe illallah diyerek olan bu sözle e, dünya hayatını noktalayan kullarından eylesin kardeşlerim. Evet kıyamet yakındır ama ne zaman kopacağını ancak ve ancak Allah bilir. Sahabenin bir tanesi geliyor ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü ne diyor? Sen diyor kıyamet için ne hazırladın? Sen hazır mısın?